Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselam ala resulüne Muhammedin ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 14. cüzü ki 30 cüzden oluşuyor Kur'an-ı Kerim. 14. cüzü insanın yaratılışından kime kulluk yapması gerektiğine, ahirete, insanın sonuna, peygamberlerin mücadelesine kadar pek çok konuyu ihtiva etmektedir tamamını 14. cüzün her işlenen konusunu ele alsak 200 tane başlık çıkarabiliriz yani her satırından bir konu iki konu çıkabilir ama bir önceki e, surede ayrıntısıyla daha önceki cüzlerde geniş bir şekilde konuşulmuş konuları daralttığımızda ana başlık olarak özellikle bu cüzde ortaya çıkan konuları konuştuğumuzda ilk konunun 14. cüzün Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i indirdiği gibi onu koruyacağını, muhafaza edeceğini de işlediği konular karşımıza çıkıyor. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır ve insan oğlu Kur'an-ı Kerim'e müdahale edemeyecektir. Elhamdülillah biz böyle iman ediyoruz zaten ama görüyoruz ki iman etmeyenlerin de gözüne batacak şekilde 1400 küsür senedir Kur'an-ı Kerim insan oğlunun önündedir. Hala Kur'an-ı Kerim'e birisi şu kelimeyi ilave yaptı. Şu kelimeyi çıkardılar deyip de ispat edebilmiş değildir. Dedikodusunu yapar insanlar, boş boğaz konuşurlar ama Kur'an-ı Kerim elhamdülillah Allah'ın koruması altındadır ve bu da kendiliğinden ortaya çıkmış bir mucize gibidir elhamdülillah. Bu cüzde Allahu Teala Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme önceki peygamberlerin başından geçen olayları, onların peygamberlikleriyle ilgili süreçlerini de örnek vererek peygamberini teselli ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda bakıyoruz ki ayetler Allah Teala'nın evreni, uzayı, dünyayı ve diğer gezegenleri, suyu, dağları yaratmasındaki derin hikmetler ve azamet karşımıza çıkıyor. Allah Teala kıyamet günü bütün insanların diriltileceğini burada bize hatırlatıyor yani ilk yaratmak insanı zor olmadığı gibi yeniden öldükten sonra diriltmek de Allah için zor olmayacak bu ispat ediliyor İnsanın rızık endişesi aç kalma korkusu bu cüzde gündem olarak işleniyor ta ilk insandan beri Midesine bir şeyler koymak, aç kalmamak insanın endişe ettiği veya çok önemsediği konulardandır ve Allahü Teala da istiyor ki kullarım insan olarak üzerine düşeni yapsınlar ama rızkın benden olduğunu, yarattığımı aç bırakmayacağımı bilsinler istiyor Allahü Teala. Belki de müminle kafir arasındaki ayrım çizgisi de bu çizgidir. İkisi de para kazanmak rızık elde etmek için uğraşır mümin ve kafir ama mümin bilir ki rızkımı Allah veriyor benim işim bir sebep sadece kafir de zanneder ki ben kazandım ben yiyorum, ben içiyorum sonunda mümin kafir gibi yer içer, kafir de mümin gibi yer içer ama kafirin yediği gübre olur gider ve kendi de helak olur gider mümin ise yediği içtiği sayesinde cenneti kazanır mümin farkı Budur elhamdülillah. Bu cüzde allah Teala'nın insanın ve cinnin ilk yaratılış serüvenini de e, temas ettiğini söyleyin Baştan sona konu anlatılmıyor ama özellikle bu cüzde de insanın yaratılışı bir kere daha gündeme geliyor. İblisin, şeytanın Allah'ın rahmetinden nasıl kovulduğunu görüyoruz. Ve iblisin Allah'ın rahmetinden kovulmuş biri olarak, kendi yaranları, adamları çok olsun diye insanlara karşı kışkırttığı yapmalarını istediği günahları şirin göstermek için uğraştığını da bu cüzün konuları arasında görüyoruz. Yani şeytan şu günahı işle diye talimat verip çekip gitmiyor. O günah işlensin diye yoğun reklam yapıyor, tanıtım yapıyor. Yani bir iş adı ne olursa olsun Allah'ın razı olmadığı bir iş bunun için insana cazip görünüyormuş meğer ki yani herkes görüyor mesela mesela herkes biliyor ki sigara içenin ciğerleri çürür kanser olur ölür bunu bilmeyen yok dünyada doktoru da biliyor tıptan anlamayanı da biliyor ama sigara içmek ne kadar cazip geliyor. Bütün dertleri unutturduğunu zannediyor. Halbuki kendisi dert olan bir şey. Nasıl başkasının başka bir derdi unutturabilir? Bunu düşünemiyor insan. Bu örneği, bunu örnek olarak zikrettik. Şeytan hatalı şeyleri, yanlış şeyleri ambalajlamayı çok iyi becerdiği için insan böyle yapıyor. Başka bir konuda allah Teala'nın affının ve azabının çok büyük olduğu hatırlatılıyor bu cüzde Allah'ın affı da çok büyük affederken de büyük Allah azap ederken de çok büyük bir azabı vardır İnsan böyle bilsin isteniyor başka bir konu İbrahim aleyhisselam kıssası bir kere daha bu cüzde önümüze çıkıyor Lut aleyhisselam e, kıssası da karşımıza çıkarılıyor çünkü peygamberler Kur'an-ı Kerim'in canlı örnekler olarak zihinlerimizde hep bilgi tazeliği açısından taze kalmasını istediği mevzulardır. Çünkü Allah Teala'nın bize ümmet olarak emir buyurduğu şeyler, yasakladığı şeyler bizden önceki insanlar üzerinde örneğini gördüğümüz bir uygulamada bilinirse daha kolay istifade ederiz. İmanımız daha kuvvetli olur maksat bu. Ve bu cüzde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden yapılan bir örneklendirmede göğüşü daralan insanın bunalan strese giren çatlayacak gibi olan bir insanın nasıl Allah'a sığınması gerektiğini asıl rahatlanacak yerin Allah'a dayanılarak ona ibadet ederek tesbih yaparak insanın daracık dünyada göklerin genişliğine ulaşmış gibi rahat olacağı anlatılıyor Allah'ın nimetleri sayılıyor bir yüğün nimet ki bu nimetlerin hiç dikkat etmeyen bu başlıkla görülmeyen bir örneği Kur'an nimetidir Allah'ın Kur'an indirmesi bizi de o Kur'an'a iman eden kullarından yapması en büyük nimetlerindendir böyle inanılması gerekiyor yani Kur'an-ı Kerim sadece cennete girmek için okuduğumuz bir kitap olarak kalmamalı kafamızda evet cennete girmek için okuduğumuz dediklerini yaptığımız bir kitap yasaklarından kaçındığımız bir kitap ama Kur'an Allah'ın nimetidir Kur'an'a ulaşmak Kur'an'dan bir satır ezberlemek bir, bir sayfa ezberlemek Kur'an hafızı olmak çok büyük ve hesap edilemez bir nimet olarak bilinmelidir ve bu cüzde işlenen konulardan biri de Allahu Teala'nın uluhiyeti meselesidir. Yani Allahu Teala'nın ulûhiyetine demek Allah ilahımızdır. Onun dediğini yapar, başkasının dediğini yapmayız. şuuru demektir. Allah'ın nimetlerine karşı insanın nasıl nankörlük yaptığı, bu nankörlüğün cezasını da dünyada ve ahirette nasıl çektiğine dair örnekler de var ve Allahu Teala e, dine çağırırken e, ve İslam'ı yaşaması için evlat yetiştirirken başkalarına tebliğ yaparken hikmetli işler yapmayı yani yerli yerinde yapmayı ve tatlı güzel sözler kullanmayı sabrederek Allah'a davet etmeyi de bize anlatmaktadır bu cüzün konuları arasında Velhamdülillahi Rabbil Alemin